Oynayanlar, Ali Ulvi Kurucu, Nüvit Candaner, Ertuğrul, Ümit Dolu, Çocuk, Onur Kırış, Mustafa Runyun, İsmail Yıldız, İhsan Efe, Sedat Yılmaz, Nevzat, Gürkan Demir. 32. Bölüm Bu konuda bir de fıkra anlatırdı. Arnavut'un biri oğlunu Arapça tahsiline göndermiş. Çocuk eve gelmiş karnı ağrıyor. Arapça bildiğini göstermek için çocuk... ...batni, batni yani karnım, karnım diye sayıklıyormuş. Babaysa bu kelimenin manasını bilmiyor. Koşuyor bir hocaya, yarım hocaya ama. Yarım hoca candan. Yarım hoca soruyor ne diyor çocuk. Baba batni, batni deyip duruyordur. Buna göre neresi ağrıyor acaba? Hoca hemen bilgiçlik taslayarak... ...ha evet bildim bildim. Batana yeptunu batnen. Batnen mastardır. Demek ki mastarı ağrıyor. İyi uydurmuş ama öyle değil mi? Böyle uydurmakla din anlatılır mı? Böyle uydurmakla hastalık bilinir, tedavi edilir mi? <gülüyor> <gülüyor> Özür dilerim. Yarım doktor candan, yarım hoca da insanı imandan edermiş. Kahire'ye gelişimin ilk günüydü. Arkadaşlar İhsan Efendi'ye derse gideceğiz, seni de götürelim demişlerdi. Mustafa Runyon, Ali Yakup Bey, yine Aznavur Fazıl Bey, Hüseyin Latif Bey hep birlikte Sultan Mahmut Tekkesi'ne gitmiştik. Evet, daha önce de anlatmıştınız. İhsan Efendi medrese olarak kullanılan bu eski tekkenin müderrisiydi. İhsan Efendi burada Arapça ve Türkçe dersleri veriyordu. Arapça derslerine Türklerle birlikte Habeşli, Sudanlı, Nijeryalı, Hindistanlı, Pakistanlı talebeler de katılıyordu. İhsan Efendi Türk müydü? Simayı peygamberi andıran, erkek güzeli, orta boylu, dolgunca, beyaz tenli, pembe yanaklı biriydi. Osmanlı sarığı sarar, Osmanlı cübbesi giyerdi. Anlaşıldı. Osmanlı sarığı sardığına göre... O ilk karşılaşmamızda bir genç kendisine kitap okuyor, o da dikkatle dinliyordu. İçeri girip selam verdik. Selamımızı aldı ama gelenlere fazla dikkat etmedi. Dinlediği kitaba dalmıştı. Kitap okuyan genci tanıdınız mı? Tanıştık. Gerede müftüsünün oğlu Nevzat. Küçük Hamdi Efendi'nin Hak Dini Kur'an Dili isimli kitabını okuyorlardı. İhsan efendi hoca bu Nevzat'a dedi ki... Oğlum sen bu latince harfleri maşallah süratli okuyorsun. Ders aralarında boşa vakit geçirmeyelim. Bu tefsiri bana ver. Eğer ben de okumayacaksam Hamdi efendi bu tefsiri kimler için yazdı? Ha? Okur musun? Okurum hocam. ...tekir ciltlik tefsirin üçüncü cildinin sonlarındaydılar. Cihad ve hicret bahisleriydi. Hoca çok dikkatli dinliyordu. Bizim geldiğimizi fark edince... Ha, geldiniz mi? Ee, Nevzat oğlum, bir işaret koyver burada kalsın. Peki hocam, işaret koydum. Ee, derste nerede kalmıştık? Ee, bu molla kim? Efendim bu kardeşimiz Konya'lı. Hacı Vehzade İbrahim Efendi'nin oğlu. Hoca zade misiniz? Evet efendim. Dedem de babam da hoca. Ya öyle mi? Cenabı Hak zadeliğinizi devam ettirsin. Feyizler versin. Amin efendim. Adınız nedir? Ali Ulvi efendim. Ali'de de de var ama. Pederin mi koydu bu ismi? Yok efendim. Ben deniz aldım. Nereden mülhem? Manasını anlıyor musun? Ulvi yüksek manasındaymış efendim. Konya'da hükümet konağı karşısında bir mağaza vardı. Onun Ulvi diye pek güzel bir levası vardı. Oradan inham almıştım. Eee hayırlı olsun evladım. Ulvilik herkesin istediği bir şey. Beşeriyet bugün Ulviyete çok muhtaç. Süfliyelik aldı yürüdü maalesef. Bunu bir ilahi ilham olarak kabul et de... ...öyle ol inşallah. İnşallah efendim. Mustafa Efendi... Bu molla nereye kadar okumuş? Kafiye'ye kadar okumuş efendim. İyi, öyleyse sizinle yürüyebilir. Kervanımıza katılsın bakalım. Bu arada Avamil'den, İshar'dan bazı bölümler sordu. Bildim, beni yoklamış oldu. Kalbi tatmin olunca dedi ki... Bizim takip ettiğimiz kitaptan bir tane de bu mollaya alalım. Bizimle devam etsin. Maşallah devam edebilecek. Hangi kitabı okuyorlardı? Arapça velagattan Cevher-i Meknun kitabını. Bu derse Türklerle beraber diğer talebeler de katılırdı. İhsan Efendi alim olduğu kadar dersi de çok güzel anlatan bir muallimdi. Talebenin dikkatli, dikkatsiz olanını fark eder... ...hemen uyandırıverirdi. Nasıl uyandırırdı ki? Şu bahis neydi bakalım diye soru verir... ...cevap veremezsek ikaz ederdi. Çocuklar! Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde buyuruyor ki... ...mealen arz ediyorum. Allah bir kimseyi iki kalpli yaratmamıştır. Ya buradasınız... ...ya değilsiniz. Eğer buradaysanız konuşalım... ...değilseniz kitabı kapatalım. Kalbiniz neredeyse... ...bedeninizi de oraya gönderelim. Oldukça ağır bir ifade. Siz ne yapardınız? Mecburen derse dikkat ederdik. zorlardık kendimizi. Peki İhsan Efendi hocanın Mısır'a gelişi nasıl olmuş? İhsan Efendi 1925 yılında yüksek tahsil yapmak için Kahire'ye gelmiş. İstanbul'dan hareket eden vapurda Mehmet Akif Mehrum'da varmış. Akif'in kalmak üzere Mısır'a gelişiymiş bu. İhsan Efendi Akif Bey'i ilk defa bu vesileyle tanımış. O da Türk revakında mı kalmış? Türkler revakındaki Muhammed Bey Ebu Zeheb yurdunda kalmış. Dokuz sene İsmail Eserli ile aynı odayı paylaşmışlar. Yine burada Bayramiçli Hafız Eşref adında bir arkadaşları daha varmış. Mehmet Akif Bey Kahire'ye indikçe onların odalarına uğrar çay içermiş. Dokuz yıl tahsil az değil. El Eser de tahsilini tamamladıktan sonra imtihana girerek alimiyye diploması almış. Yüzlerce talebe arasında ikinci olmuş. Birinci bir Mısırlıymış. Peki mezun olunca ne yapmış? Türkiye'ye dönememiştir herhalde. O günlerde Mısır'da Osmanlı'dan kalmış Türkçe evrakın Arapçaya tercüme işi varmış. Abidin Sarayı denilen Kraliyet Sarayı'nda bir tercüme kalemi kurulmuş. Bu kalem için imtihan açılmış. İhsan Efendi imtihanı kazanarak ilk görevine burada başlamış. Aynı zamanda canlı bir tarih olmuş. Tercüme ettiği o evrakla da bir hayli yeni bilgiye sahip olmuştur Bir zaman sonra Sultan Mahmut tekkesine müdür olarak tayin olmuş Tayin edildiği yer tekke olunca Vakıflar idaresine müracaat ederek demiş ki Ben şeyh değilim, hocayım Bugün dervişten ziyade alim hocalara ihtiyaç var Açıkta kalmış talebeler oluyor Onları buraya alamaz mıyız? Burayı bir medrese gibi değerlendiremez miyiz? Vakıflar İdaresi'nin başında bulunan Türk dostu Abdurrahman Azlan Bey bu teklifi kabul etmiş. İhsan Efendi burada müderris olarak vazifelendirilmiş. Hem müdür hem müderris. Tekkenin başka personeli var mıydı? Bir imamla bir süpürgeci hademe vardı. ''Talebeye sadece yatma imkanı sağlanırdı, Yemek veya burs verilmezdi. İhsan Efendi'nin maaşı da dört veya beş lira gibi küçük bir meblağydı.'' İmkanların kıt olduğu dönemler. ''Hemed Akif Bey, İhsan Efendi'nin tercüme kaleminde görev aldığını duyunca gelmiş demiş ki, ''Yahu biz senin sopa gibi bir hoca olmanı beklerdik. Şimdi sen de bizim aramıza karıştın gittin katip oldun.'' <gülüyor> Tekkedeki görev sırasında tercüme işleri devam ediyor muydu? İhsan efendi tercüme kalemindeki işini tamamlar tekkeye derse gelirdi. O iş kendisini çok meşgul ediyor ve yoruyordu. Bir gün derse geldiğinde şöyle bir şikayette bulunmuştu. Bugün tercüme ettiğim evrak ineklerle ilgiliydi. Sudanla Mısır hükümeti arasında bir miktar inek alışverişi ve sevkiyatı hakkındaki vesikaları tercüme ettim. Şimdi buraya belagat dersine geliyorum. Düşünebiliyor musunuz? Rica ediyorum, vakitlerinizi değerlendirin. Unutmayın ki şu an sizin için en müsait zamandır. Sonra çok yanarsınız. İhsan efendi Türkiye'den gelen talebelere özel itina ederdi. Bilhassa bizi yetiştirmek istiyordu. Diyordu ki Çocuklar ben sizi Türkiye için hazırlamak istiyorum. Bunun için gönlümden geçen sizinle biraz da Türk edebiyatı okumak. Arabistan'ın size ihtiyacı yok. Arapçada ne kadar ilerleseniz bir Arap edibi ya da yazarı gibi olamazsınız. Olsanız da mühim olan Arabistan değil, Türkiye. Türkiye'nin durumu da ortada hocam. Bizim oralarda bir şeyler yapabilmemiz mümkün mü? Ben sizi İslamiyet'e ihlasla pek çok hizmetler etmiş, bu yüzden de bütün kötülerin düşmanlığını üzerine çekerek başına birçok felaketler sarılmış olan kendi memleketimiz için hazırlamak istiyorum. Gelin sizinle Türk edebiyatı okuyalım. Okuyalım hocam, bizce uygundur. O günden itibaren edebiyat derslerine de başladık. Ziya Paşa'nın terkibi bent ve tercihi bendini okumamızı istedi. İkinci derste biz geçen bazı kelimelerde tereddüt gösterince... ...İhsan Efendi canı sıkılarak bizi tekrar ikaz etmişti. Bakın çocuklar geçen gün arz ettim ben buraya biraz yorgun geliyorum size olan şefkatim merhametim dine ilme olan aşkım beni buraya getiriyor öğleden sonra herkes yemeğini yer biraz uzanır ben ondan da mahrumum buna rağmen ben derse çalışarak geliyorum siz bir türlü çalışmak istemiyorsunuz ön hazırlık yapılmadan çalışılmadan bu ders anlaşılmaz ki. ...bu kadar hazırcılık olmaz ki. Hocam baktık ama... ...tam anlayamayınca... ...işin peşini bırakmak yok. Talebe derse bakar, hamını alır. Anlayacağı kadar anlar... ...anlamadığını hoca anlatır. Hiç bakılmadan gelinen dersi ben anlatamam. Lütfen birer... ...Osmanlıca kamus edinin. Muallim Naci'nin... ...veya Selahaddin'in lügatları olabilir. Özür dileriz hocam. İstediklerinizi yapacağız. Söz... Bir kere de yurttaki odamıza baskın yapıp bizi kontrol etti. Kendisinin eski arkadaşlarından yurtta kalanlar vardı. Bunlar eseri bitirmiş fakat Türkiye'ye dönememişlerdi. Öyle yurtta kalıyorlardı. İhsan Efendi güya bu zatları ziyaret ediyormuş gibi geliyor, bizi kontrol ediyordu. Bir gece yatsıdan sonra odamızın kapısı vuruldu. Buyurun kapı açık Allah Allah Kapıyı bizim açmamız gerekiyor demek ki Kim acaba Ben açarım O hocam Buyurun İhsan efendi hocamız gelmiş Buyurun hocam içeriye geçin lütfen ee, Girmeyeceğim Ne yapıyorsunuz Ders çalışıyoruz hocam Ne çalışıyorsunuz Buyurun bakın hocam kitaplarımız açık İyi çalışın çalışın şey ben Abdülvehhab Efendi'yi ziyaret edecektim. Müsait mi acaba? Bir bakar mısınız? Hemen bakayım hocam. Siz ayakta kalmayın. Buyurun oturun hocam. Ali Ulvi Efendi nasıl? Birbirinize destek oluyor musunuz? <gülüyor> Maşallah çok iyi hocam. Elhamdülillah. <gülüyor> Efendim sizi bekliyor. Buyurun. Görüşürüz çocuklar. Allah'a emanet olun. Çalışın çalışın. Sağ olun hocam. Hoca efendi bunu birkaç kere yapmıştı. Biz Ziya Paşa'yı okuduk elhamdülillah. Bilirsiniz ki bu terkip ve tercih manzumeleri birer şah eserdir. Bugün de gençlerimizin mutlaka anlayarak okumaları gereken iki temel eserdir. Peki siz o zaman bu eserlerden ne anladınız? Tercihi i Bent'te kainatın yaratılışı, sonsuzluğu, Allah'ın kudreti, insanın kainattaki yeri, tabiattaki tezatlar, yaratılışın sırları ve kader önünde insanın sualleri ve aczi ele alınmıştır. Derki i bense çok ustalıkla nazmedilmiş, hikmetli sözlerle doludur. Neredeyse her beyti, halk arasında ata sözü gibi bilinir ve sık sık tekrar edilir. Fakat terkibin ilk beytinde, sakiden, badeden, mahiye candan bahsediyor. Sonu da öyle. Bu o zamanın geleneği. Bu insanlık dışı laflar sadece başta ve sonda var. İhsan efendi bu şiiri okumaya başlamadan önce işin burasına işaret etmiş ve şöyle demişti. 32. bölümün sonu. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Buç Prodiksyon